Lanoğlu. Yöneten Ali Düşen Kalkar, Teknik Yönetmen Hayrettin Özdemir Babama bakarken kendi kendime karar verdim. Eğer babam paniği benden çok severse, ben babamı hiç sevmeyecektim. Stefan kurnaz bir kedi gibiydi. Dizinin dibine kıvrılmış, saçlarını okşayan babamın elini tutuyordu. Birden babamın durgun yüzü hareketlendi, dudakları morardı. Sıkıntıyla başını iki yana salladıktan sonra, Stefan'a iyi bakmamışsın dedi annem. Annem onun emir verir gibi konuşmasına hiç aldırmadan, ne bulduysak birlikte yedik. Stefan yediğini inkar ediyorsa benim ne suçum var diye yanıt verdi. Babam üsteliyerek, doktora hiç götürmedin mi diye sordu. Annem biraz da alayla, senin sarhoş arkadaşın az kaldı Ferencin kolunu kangren edecekti. Eğer Stefan'ı gö götürsün adam. Eğer Stefan'ı götürseydim herhalde öldürürdü. Dua et ki çocukları sağ olarak bugüne kadar getirdim. Benden bu kadar. Bundan sonra ne yapmak istiyorsan yaparsın diyerek yılgınlığını gizliden gizliye söyledi. Babam, ben oğlumu şişmanlatmasını bilirim dedi. Annem de ona gülümseyerek bakarken önce kendin biraz şişmanlasan iyi olur dedi. Babam da ilk kez gülümseyerek. ''Benim ilacım sensin. Koynuna girdim mi iki günde düzelirim. Bunca yıl ayrı kalınca hasretimden verem oldum. Birkaç hafta önce gelecektim ama doktor bırakmadı. Gidersen çocuklara da bulaştırırsın.'' dedi. ''Şimdi iyiyim. Biraz da dinlenirsem bir şeyim kalmaz.'' dedi. Annem babama bakmadan ''Hastalığı kimden kaptın kim bilir?'' dedi. Annemin ne demek istediğini anlamadım. Ama babam... Son dönemlerde hemen hemen herkes hasta oldu. Yeni başladığı dönemlerde çok çabuk bulaşırmış. Bilmediğimiz için birbirimize bulaştırdık dedi. Konuşurken de babam benden çok uzaktaydı. Bakışları ve sesi çok sertti. Konuşurken de yüzü o eski fotoğrafına benzemiyordu. Biz de çok kötü öksürüyordu. Belki de ninemin dediği gibi kahraman da değildi. Eğer kahraman olsaydı hasta olmazdı. Babamı sevemeyeceğim herhalde. Keşke gelmeseydi. O gelmeseydi. Şimdi annemin yatağında olacaktım. Birkaç hafta dinlendikten sonra babam, Almanların çiftliğinde çalışmak istediğini söyledi anneme. Ama annem, öksürüğün tamamen geçmeden olmaz dedi. Babam ne kadar zorladıysa da annem razı olmadı. Babam çaresiz evde bana bakıyordu. Bazen gelip yanımda oturuyor ve benimle konuşmaya çalışıyordu. Ben de onunla konuşmayı çok istiyordum ama... Ne yapsam da uzun süre konuşamıyordum. Bütün bildiklerim, önceden hazırladığım sorular ve anlatacaklarım çok kısa sürede bitiyordu. Babamın da uzun uzun konuşmak istediğini hissediyordum. Ama ne o, ne de ben bunu başarabiliyordum. Aramızdaki bu kopukluk sürerken bir gün yine yanıma geldi. Benim suskun ve düşünceli olduğumu görünce, ''Ne düşünüyor güzel oğlum?'' diye sordu. Ben hiç duraksamadan ''Bizi'' dedim. Babam şaşkın şaşkın ''Neden? Bizim deyimizi düşünüyorsun.'' diye sordu. Suratına bakmadan ''Birlikte konuşamıyoruz. Halbuki ben seninle uzun uzun konuşmak istiyorum.'' dedi. İşte konuşuyoruz ya ''Hayır böyle değil. Ya nasıl? Daha uzun ve daha başka. Başka demekle ne anlatıyorsun Gali? Ben sorduğum sorulara uzun uzun yanıt vermeni istiyorum.'' ''Her konuşmamızdan önce sana sorular hazırlıyorum ama konuşmaya başladığımız zaman başka oluyor.'' ''Sorularımı da konuşacaklarımı da unutuyorum. Neden?'' Babam şaşkınlıktan dudaklarını ısırırken ''Vay benim küçük oğlum ne kadar da akıllı konuşuyor. Ben seni küçük bir çocuk olarak görüyordum ama sen epey büyümüşsün. Hadi hazırladığın soruları anımsamaya çalış.'' dedi. Biraz düşündükten sonra... Herkes iki hafta önce gelip çocuklarını sevindirdi. Ama sen gelmedin. Senin yolunu beklerken hastalandım. Seni hiç göremeyeceğimi düşünerek geceleri ağladım. Neden başkalarının babası buralarda askerlik yaparken sen çok uzaklara gidiyorsun? Bizi sevmediğin için mi diye sordu. Babam yine ciddileşti. Bunların hiçbiri değil. Benim asker olarak bağlı olduğum tabur güneyde görev yaptığı için. Daha önce anlatmıştım. Tam geleceğim zaman hastalandığımı, daha doğrusu önceden de hastaydım ama bu kadar ciddi olduğumu bilmiyordum. Bilseydim daha önce tedavi olur, başkalarıyla aynı zamanda eve gelebilirdim. Ama babalar bilmeli. Basit bir soğuk algınlığı diyerek ciddiye almadım. Öksürüktür, geçer dedim. Fakat öksürüğüm artınca doktora gittim. Biraz geç kalmıştım. Hastalığımla da gelmek istemedim. O nedenle geç kaldım. Öyle olunca da beklediğin zaman da gelemedim. Tamam, onu anladım. Fakat neden Stefan'ı benden çok seviyorsun? Babam birden şaşırdı. Aceleyle, sana öyle geliyor. Babalar bütün çocuklarını severler dedi. Ama sen hepimizden çok Stefan'ı seviyorsun. Ben senin gibi düşünmüyorum. Beni daha önce görmediğin için sevmeyebilirsin ama neden Margaret ve Anton'u da sevmiyorsun? Gali, sen benim düşündüğümden de çok büyümüşsün. Bu sözlerin altında neyin saklı olduğunu bilmiyordum. Onu düşünmek de istemiyordum. Ama o benim soruma doğru yanıt vermemişti. İçimden ona artık seni sevmiyorum baba demek istiyordum. Ama bir türlü söyleyemiyordum. O da benimle konuşamıyordu. Aramızda yine her şey bitmişti. O akşam ikimiz de birbirimize darılmış gibi durduk. Ertesi gün ben okula başladım. Diğer çocukların benden öğrendiklerini düşünerek daha çok çalışıyordum. Hastalıktan sonra zihnim açılmıştı. Eskiden öğretmenimi dinlerken bir şey anlamaz, hep başka şeyler düşünürdüm. Şimdi böyle olmuyordu. Her şeyi daha çabuk anlıyordum. Bir gün öğretmenimiz bir öykü okudu. Öyküde bir savaştan söz ediliyordu. Öğretmenimiz savaş sözcüğünden yola çıkarak Almanları anlatmaya başladı. Ama çok kötü şeyler söylüyordum. Birden nasıl olduysa ben bağırdım. Öğretmenimiz ve bütün çocuklar bana baktı. Ben onların bakışlarını aldırmadan, ''Bütün Almanlar kötü değil, beni Alman doktorlar iyileştirdi.'' dedim. Öğretmenimiz benim böyle söylememden sonra kızarak konuşmasını çabuk bitirdi. Aramızda çok soğuk bir rüzgarın estiğini hissettim. Ama neden olduğunu anlayamadım. O günden sonra arkadaşlarım benden uzaklaştı. Öğretmenimiz de her fırsatta benimle alay etmeye başladı. Ben bir şey konuşmak istediğim zaman söz vermiyor, söz verdiği zaman da hadi söyle bakalım Alman çocuğu diyordu. Onu duyan çocuklar da bahçede benimle alay ediyor ve bana Alman çocuğu, Alman çocuğu diyorlardı. Çocukların alay ettiğini gören Stefan da beni yalnız bulduğu her yerde dövüyordu. Ama evde biri olursa buna cesaret edemiyordu. Ben böyle söylemekte ne kadar büyük bir suç işlediğimi bilmiyordum. Ama sınıftaki durumumun çok kötüye gittiğini anlıyordum. Benimle birlikte Stefan'ı da zor duruma sokmuştum. Bir teneffüste iki çocuğun Stefan'ı tekmeyle dövdüğünü gördüm. Yardım etmek için koştuğumda çocuklar Stefan'ı bırakıp beni dövmeye başladılar. Stefan koşup çocuklardan birinin kolunu ısırdı. Sonra da itip yere düşürdü. Diğer çocuklardan biri koşarak sınıfa gitti. Öğretmenimizi çağırdı. Öğretmenimiz ağlayan çocuğu yerden kaldırdıktan sonra Stefan'ın kulağından tutup çekmeye başladı. Ben koşup öğretmenimizin bacaklarına sarıldım. Kaburgama bir tekme vurdu. Uzun süre yerde kıvrandım. Zil çalıp da içeriye girdiğimizde öğretmenimiz bütün ders araçlarımızı elimize verdikten sonra ''Hadi gidin madem o kadar seviyorsunuz o iyi Almanlar sizi okutsun.'' dedi. İki kardeş ağlayarak eve geldik. Stefan yolda beni dövmek için bahaneler aradı ama geçerli bir bahane bulamadı. Babam, Stefan'ın tırmalanmış suratını ve morarmış kulağını görünce çok öfkelendi. Kapıya doğru koştu, tam kapıdan çıkacağı zaman annem onu yakaladı. Önce ne olduğunu öğren, sonra git, dedi. Annem, o öksüren komitacının tehditlerini aldırmadan Almanların çiftliğinde çalışmaya devam ediyordu. Hem bizi aç bırakmıyordu, hem de hemen hemen her akşam evimize gelen komitacıların karnını doyuruyordu. Kimsenin elinde, avucunda bir şey kalmamıştı. Herkes yoksuldu. Yaşlıların çoğu iyi beslenememekten ölmüştü. Sıra çocuklardaydı. Bir akşam iştahla annemin verdiği yiyecekleri yiyen komitacılara annem, ben de çiftlikte çalışmak istemiyorum ama savaş çok uzun süreceğe benziyor. Bizimkilerin benden ne istediklerini bilmiyorum ama beni yıldıramayacaklar. Savaş herkesi tembelleştirdiği gibi beni de tembelleştiremeyecek. Almanlar nasıl savaşa aldırmadan çiftliklerinde kan içinde çalışıyorlarsa biz de öyle yapmalıyız. Savaş var diye onlar eline eteğini çekip oturuyorlar mı? Biz de oturmamalıyız. Onların çiftliğinin yeşermesine bakıp kıskanacağımıza tembelliğimizi atmamız gerek. ''Onlar kıraç toprağı yeşertirken biz sulu topraklarımızı kuruttuk. Savaşı bahane ederek içimizdeki tembelliğe büründük. Bir yandan da birbirimizi çekememezdik bizi bu kadar yoksul etti.'' diye uzun bir nutuk çekti. Annem biraz susunca komitacılardan biri, ''Bizim gelişimizi aldırma. Bir kez emir verilmiş. O kalkıncaya kadar gelip gireceğiz. Eğer Galgocin'in karısı ispiyonculuk yaparsa temiz kimse kalmaz. Sen bildiğini yap. Kimse bir şey yapamaz.'' Biz birbirimizi tanırız dedi. Onlar böyle söylemese de annem bildiğini yapıyor. Her sabah erkenden çiftliğe gidiyordu. Biz de kahvaltımızı yaptıktan sonra annemin akşamdan hazırladığı yiyecekleri alıp ninemizin yanına gidiyor. Biraz köydeki arkadaşlarımızla oynayıp geri geliyordu. Aslında oyunlarımız çok çabuk bitiyordu. Ama yaptığımız o kadar az şey vardı ki yeniden yeniden aynı oyunu oynuyorduk. Ama hiç konuşmuyorduk. Yalnız Stefan sık sık yaşıtlarının askere gittiğini, kendinin de yakında gideceğini söylüyordu. Sonra da çekilip bir kıyıda Margaret'le benim oyunumuzu seyrediyordu. Bir yandan ninemizi yalnız bırakmıyor, öte yandan da savaş için hazırlığımızı yapıyor, bozulmayacak yiyeceklerden küçük sığınağımıza depoluyorduk. Annem yaptığımız işten çok memnundu. Hele Anton'un mektubundan sonra bize okşarcasına bakıyordu. Hiçbir neden yokken gelip yanımıza oturuyor ve başını kucağımıza koyup yeşil bakışlarını mavi gökle birleştiriyordu. O başını kucağımıza koyduğu zaman Stefan da Margaret de ben de hiç ama hiç kıpırdamıyorduk. Ben annemin uzun kirpiklerinden korktuğum için daha çok Margaret'in kirpiklerine bakıyordum. Onun kirpikleri annemin kirpiklerinden daha yumuşaktı ve mavi gözlerini siyah yapraklar gibi süslüyordu. Ben ona baktıkça, dünyanın en güzel kızı diyordum. Alman kızı Monikin sapsarı uzun saçları ve yeşil gözleri vardı. Ama vücudu Margaret'in vücudu kadar biçimli değildi. Bir akşam komitacılar yine geldiler. Ama bu kez başlarında Anton'u götüren öksürüklü adam vardı. Ama bu kez başlarında Anton'u götüren öksürüklü adam vardı. Babamın Asya'dan getirdiği öksürüye benziyordu onun öksürüğü de. O akşam fark ettim bunu. Babamın geldiği günlerde hasta yatağımda hep onun öksürüğünü dinlemiştim. O öksürüğü çok iyi tanıyordum. Belki öksüren komitacı da öksürüğünü askerden getirmişti. Öksüren komitacı herkese emir verdiğine göre komitacıların komutanı olmalıydı. Uzun bir öksürük nöbetinden sonra anneme bakarak ''Çiftliğe yine her gün gidip geliyorsun. Seni uyarmıştım.'' dedi. Annem